Bir Yaşam Dili şiddetsiz İletişim Programı'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben Canan. Ben Deniz. Evet, bir program, yeni bir program, yeni bir anahtar ayrım. Bağımlı olmak, bağımsız olmak veya karşılıklı bağlar. Bu karşılıklı bağlar, yani isterse İngilizcesini de mi söyleyelim? Dependence, independence, interdependence. Evet. Ee, anahtar ayrımları hep her program başında şöyle kısaca söylüyoruz bizim için şiddetliği yaşarken pusula olan ayrımlar bunlar. Burada da dinlerken de siz de bakın bakalım nasıl yaşıyorsunuz yani ilişkilerinizde bağımlı mısınız bağımsız mı yoksa karşılıklı bağları seçiyor musunuz? Bugün de bunlar, bunlar hakkında konuşacağız. Evet, dependence dediğimiz e, tabi olma hali, bağımlı olma hali, e, bu hali yaratan da düşüncelerimiz. Yani e, bizden başkalarının ne beklediğine göre hareket etmemiz gerektiğine, yani gerekliliklerle düşündüğümüz yer. Şunu yapmalıyım, bunu yapmalıyım, bunu yaparsam şöyle olur. Ya da tam tersi başkaları şöyle yaparsa ancak böyle yapabilirim gibi düşünmeye başladığımız hal. Yani... Ee, burası aynı zamanda Liv Larson ve Katarina Hoffman bu Anahtar Ayrımlar kitabında şeyi anlatıyorlar. İnsanların daha az değerli, daha çok değerli filan olduklarına inanmakla da ilgili. Yani insanlar arasında da e, bir eşdeğerlik astimatına sahip olduğumuz yer. Halbuki biz insan olarak her birimiz diyoruz ki ve şiddet iletişim varsayımlarından eşdeğerliyiz. Sadece hayata geldiğimiz için Kimse daha aşağı, kimse daha yukarı değil. Hepimiz insanız. Ama e, bir biçimde inanırsak, birileri çok yüksek bir yerde, o beni kurtarabilir. O zaman bağımlı haline geliyoruz. Ya da birileri daha aşağıda, o zaman ben onu kurtarırım. Yani içimizde kahraman ve kurbanın bir biçimde savaştığı yer bağımlılık hali, tabi olma hali. Evet. Bir, geçen programda da bu e, Live bu çok güzel şey böyle şey anlatıyor deniz kutuları gibi anlatıyor bu birinci kutuyu bağımlı olmak kutusun içinde var kutun içindesin e, duygusal kölelikle de e, geçen programda da bahsetmiştik yani orada birisinin e, başkaların duygularından sorumlu olduğunu inanmakla da ilgili bir şey e, yani hep birisi mutluluğun başka birinin ellerinde yani o beni ancak mutlu edebiliyor. Veya tam tersi, ee, beni beğensin diye beklemek, işte beni kabul etsin, beni takdir etsin. Böyle çok yalnız bir yer o bağımlı olma hali veya senin e, tabi olmak birisine tabi olmak hali. İkinci kutu da bağımsız olmak. Yani böyle çünkü öyle bir şeyde yetiştirildik ki yani kimseye muhtaç olmayalım, ayaklarımızın üzerinde duralım burada da ben kimse ihtiyacım yok her şeyi kendi başıma da yapabilirim den orası da yalnız bir yer orada da yalnızsın tek başınasın aynen birinci ben benim benim için birinci kutu ile ikinci kutunun arasında şey o sanki ben eskiden ya evet güzel bir şey tabii ayakların üzerinde durum ve her şeyi kendin yapabilmek ama orada da bir yalnızlık var ee, Onunla ilgili bir şey söylemek ister misin? Yani... Şimdi aklıma geldi. E, sen de onu yakaladın zaten. <gülüyor> Şimdi bu independence yani bağımsız olma hali e, benim aklıma şey gibi geldi. Diyor ki e, demin verdiğim örnek burası da birilerinin aşağı birilerinin yukarı olduğunu yine hala düşünmek. Hı. Aynı zamanda buna isyan etme hali benim aklıma bir orkestra şefi. Varken birdenbire kemanlardan birinin ondan sonra e, hep birlikte mutabık olduğumuz şeyin dışında bir şey çalmaya başladığı bir halden söz ediyor. Çok sevimli olabilir, tabii çok sevimsiz olabilir. Evet ben... Aynı... Ama tekinsiz yani hani ve e, şey de yok bir bütünü hani diğer Hı -hı. insanları gözeten bir yerde değil. Baş kaldırdığım bir yer, isyan ettiğim bir yer. Burada ben notlarıma bakıyorum. 24 Ekim 2017'de Ece Cengiz Cumartesi Çemberi yapmışız. Orada notumda şu var. Bana ne yapmam gerektiğini söyleyemezsin. Ben kendi kararlarımı kendim veririm. <gülüyor> ben hayatımın önemli bir bölümünü bu şarkıyı söyleyerek geçirdiğim için çok gülüyorum tabii buna. Aynı zamanda tabii gerçeğe de uymayan bir yer. Çünkü... Ee, bu kadar isyan ettiğim bir yerde e, hem kendi ihtiyaçlarımı hem de diğerlerinin ihtiyaçlarını gözetecek bir durum yok. Bir destek alamıyorum. İkincisi de e, şiddetsiz bir iletişim kurma ihtimalim de yok. Yani madalyonun iki yüzü bağımlılık haliyle bu bağımsızlık hali. Aynen öyle çok güzel söyledin. Madalyonun iki yüzü. O mesela kırılganlığını göstermemek. Yardım istememek. Başkasına ihtiyacım yok söylemin devam ettirmek. Burada yani hepimize böyle bir şey isteme, kimseye muhtaç olma şey var ya kimseye muhtaç olmayı bir şey isteme, bir şeye ihtiyaç duymamı öğretildiği için şimdi bunlara bu şey destekliyor. Şimdi bu yolculuğunda gerçekten insan şaşırıyor. Ya. ...aa bunlar iyi şeylerdi. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu diye. Galiba buradan gitmek istediğimiz yol yani. Ee, kendi sorumluluğumuzu alıp evet ben buradan çıkayım ben e, hayatım nasıl olsun diye eyleme geçmekle ilgili bu yolu yola hazırlıyor bizi yani e, başkaları ben istemeden benimle ilgilensin ben söylemeden benim ihtiyacım olan şekilde sevsin bunlar benim de kalıplarım ee, böyle yani nasıl olsa biliyordur niye ben isteyeyim. Bir şey istemeden bana bir şey verirsin gibi benim de böyle bir şeyim vardı. Ama sonra anladım ki bir önceki programda da söyledim. Yani sen rica etmeyi bilmiyorsan, kendi ihtiyaçlarına değer vermiyorsan başkaları da vermeyebilir. Yani istediğimiz şeyi açık olarak söylemediğimiz müddetçe karşımızdaki de ne yapacağını bilmiyor. Bu senin 30 senelik eşin de olabilir. Yani şaşırıyorum ya nasıl olur? Nasıl bilmiyorsun ama sen bunu net olarak dile getirmediğin müddetçe e, bunun da e, ceremesini çekiyorsun çok kolay bir şey o kırılganlığını gösterebilme halin bir önceki programlarda da konuşmuştuk e, kalbimizi açmak e, <gülüyor> ne istediğimizi açık bir şekilde söylemek yani şiddetli şimdi de rica e, bunu bunu da e, bununla da ilgili eyleme geçmek bir şey daha söyleyeceğim yani o şidesi iletişimin benim hoşuma giden şey bu eyleme geçme hali. Oturup beklemiyorsun, <gülüyor> ihtiyacını buluyorsun, bu ihtiyaçla ilgili ne yapabilirim diye. O eyleme geçme hali gerçekten hayat kurtarıcı. <gülüyor> şidesi iletişimin benim de en kıymetli bulduğum yer o hayata hizmet eden eylemleri bulabildiğimiz yer... Katılıyorum aynı şekilde sana. Bu karşılıklı bağlarla ilgili çok kıymetli bulduğum benim yalnızca kendimin ihtiyaçlarından ihtiyaçlarıyla ilgili bir insan olursam herhalde çok verimli bir hayat hep birlikte yaşayamayız. Her birimizin sadece kendi ihtiyaçlarından ihtiyaçlarını gözetip başkalarının ihtiyaçlarını gözetmediği yerlerde ben yaşamak istemezdim. Aynı şekilde ihtiyaçlarını söylemeyen, bilmeyen insanlarla yaşamını da çok zor olduğunu ben deneyimliyorum zaman zaman. Ne istediğini anlayamadığınız insanlar oluyor. Karşılıklı bağlar böyle benim çok halimselim bulduğum bir yer. Karşılıklı olarak birbirimizle bağlar içinde olduğumuzu idrak etmekle ilgili bir şey. Biz karşılıklı olarak birbirimizle bağlar içindeyiz. Yani... E, bu sadece insan türü için de geçerli değil. Bütün e, evren için geçerli, çevre için geçerli. Yani bizim yaptığımız eylemlerin birbirimizi hiç tanımasak da birbirlerine, birbirine sorun sonuçları var. Burası bence çok yetişkin, e, mütevazi, ağırbaşlı bir yer. Çok seviyorum tadını. Aynı zamanda farkında, uyanık, ayık da bir yer. Dolayısıyla karşılıklı bağlar içinde olduğumuz bilgisi olduğunda o zaman hem kendi ihtiyaçlarımı gözetip hem de senin ihtiyaçlarına katkıda bulunma isteği bende uyanıyor. Bağımlılık içinde olduğumda bir kurban geliştirebiliyorum. Her şeyin kurbanı benim. Bağımsızlık içinde olduğum zaman bir... E, kahraman, isyankar geliştiriyorum. Her şeyi ben kurtaracağım. Halbuki karşılıklı bağlarda çok güçlü, çok şefkatli ama böyle hakikaten dik de bir yer. Benim böyle omurgam bile dikleşiyor bunu hatırladığım zaman. Evet. gene bir müzik arası verelim. Ondan sonra devam edelim sohbetimize. Bugün de bir Tezer'den Çal Kapımı diyoruz. görmemişler geçerim şeffaf çizdim ben zaten Kendim sana kapısı mavi zili deniz içinde yaşasak ikimiz geç bunları demeden şimdi Kapımı ister huzurlu ister huzursuz ...olmak mı veya karşılıklı bağlılığı seçmek mi diye bugün sohbet ediyoruz. Karşılıklı bağlılıkla ilgili Deniz müzik arasından önce de çok güzel şey söyledi. Yani burada galiba ihtiyaç belirli bir kişiye ihtiyaç duymak mı yoksa ihtiyaçlarımızın karşılanması için de başkaları da olabilir. Yani illa bir kişi olması gerekmiyor. Ee, ve hayatta kalışımızın e, karşılıklı bağlarla mümkün olduğunu fark etmek. Yani hangimiz yediğimiz sebzeyi yetiştiriyoruz veya kaçımız kendimize tıbbı hizmet veriyoruz. E, Orada bir doktora gidiyoruz, şey yapıyoruz. Burada herkes önemli. E, herkesin ihtiyacı önemli ve herkes de önemli. Sanki bu e, karşılıklı bağlar ayrılık ve kıtlığa karşı bir panzehir gibi. Miki Kaştan'ın böyle bir e, şeysini okumuştum. Miki e, bu, bu kendi değerini bilmekle ilgili ve senin de değerini bilmekle ilgili hepimiz birbirimizin değerini biliyoruz ve birbirimize bağlıyız ve yardım istemek ve yardım kabul etmeye açık olma hali herkesi gözetme hali ee, burada bu zaman daha böyle özgür bir yer daha enerjik bir yer senin söylediğin gibi bu ee, Tabii çok kolay olmuyor ama bu kutuya geçtiği zaman livlersin bu bağımlı olmak, bağımsız olmak, üçüncü kutu daha böyle ferah bir yer. Ee, gene Migi Kaçta'nın bir şeyinde böyle bir metin, metin e, vardı, onu okumak istiyorum. Ee, Kimi yazdığını bilemiyorum, belki podcastlarda tekstleri koyarken onu tekrar hatırlatırız. Ee, beni nedense böyle tüylerim diken diken eden bir şey, bu karşılıklı bağlarla ilgili. Şöyle, her birimiz başka insanların ellerinin hareketlerinden oluşan devasa bir dinamikte yaşamaktayız. Başkalarının elleri bizi rahimden çıkarır. Başkalarının elleri yediğimiz yemeği üretir, giydiğimiz kıyafeti diker, barındığımız evleri inşa eder. Başkalarının elleri tutku dolu anlarda bedenimize zevk verir. Keder ve sıkıntılı dolu anlarda yardım edip teselli eder. Nihayetinde bu toprağa koyan yine başkalarının elleridir. <gülüyor> böyle içime şey olan, böyle beni duygulandıran bir yazı. Kimin yazdığını şu anda maalesef hatırlamıyorum ama dediğim gibi podcastlara koyarız. Beni de çok etkiledi okuduğunda. Hakikaten başkalarının elleri hep... Üzerimizde, bizim ellerimizde, başkalarının üzerinde ve zannediyorum bu bağımlık, bağımsızlık ve karşılıklı bağlarla ilgili konuştuğumuz zaman da ellerimizi nasıl kullanıyoruz? Hı -hı. Çünkü elleri e, pe pek çok şey için kullanıyoruz. E, biz şiddetsiz iletişimde şefkat için, barış için kullanmak istiyoruz ellerimizi. İşte baş ellerimizi nasıl kullandığımıza da dikkat etmek ee, özen göstermek, dikkat edemeyim. İstediğimiz yer karşılıklı bağlar. E, sen okurken e, hakikaten ben de ilk defa duyuyorum bunu. Çok etkilendim sağ olacağını. Ay, ay evet. Şöyle bir not, not da var benim bu cumartesi çemberinden önce şey yaptığımız. Ne oluyor engel oluyor? Yani karşılıklı bağlılık uygulamasının karşısındaki engeller ne oluyor da biz birbirimizden yardım istemeyi veya ee, bu karşılıklı bağlar yerine gidiyoruz birisine bağımlı oluyoruz veya gidiyoruz hiç kimseyle e, ilişkiye girmiyoruz uzaklaşıyoruz diye galiba şey demiş yani kendimize değer vermiyoruz kendi ihtiyaçlarımızın arkasında durmuyoruz. Ee, ...o zaman kendine değer vermezsen... ...karşı tarafına da ihtiyaçlarının farkında olmuyorsun. Yani onun da insan halini... ...hep söylediğim şey ya o da bir insan. Onun insan halini görmüyoruz. Görmeyince de orada bir düşman resmi... <gülüyor> ...oluşuyor ve... ...çatışmalar, uzaklaşmalar, yalnızlıklar başlıyor. Evet aynı zamanda... E Zannediyorum çekirdek inançlarımızla da çok ilgili bir yer. Ee, kültürel koşullanmalarımızla da çok ilgili bir yer ve okul sistemimizle de çok ilgili bir yer. Bizim karşılıklı bağları e, öğrenmemizin öndeki engellerden biri de ödül ve ceza kültürü içinde yaşıyor olmamız. Yani eğer e, biz e, birileri bizi ödüllendirecek yani... Ya da cezalandıracak diye düşünüyorsak ben doğal olarak yani böyle bir kültür içinde o beni kimse o beni cezalandıracak ya da ödüllendirecek olan kendime ona bağımlı kılmaya başlarım. Tabi olurum. Bağımlı da değil mi? Tabi olurum. Onun ağzından çıkan lafa ona kendimi beğendirmeye. Hı hı. Dolayısıyla e, ya da e, beni zaten 8-9 yaşıma kadar tabi edip ondan sonra da isyankar yapabilir o. Bana ne yapmam gerektiğini söyleyen tırnak içindeki otorite her neyse. E, dolayısıyla bu ödül ve ceza kültürü içinde zaten e, başkalarının da duygularının sorumlusunun ben olduğuma inanıyorsam e, ne olması gerekecek? Yani ne olması bekleniyor deyim ben sana Canan. E, karşılıklı bağları yeniden keşfetmek üzere bir yolculuğa çıkmak lazım. Benim gözümün önüne de eminim açık radyo dinleyicilerin çok iyi bildiği bir örnektir çoğunun. Ee, bizim dünyamız zaten karşılıklı bağlar içinde ama biz bu karşılıklı bağları göremeyecek kadar körleşiyoruz kent yaşamında. Ee, Netflix'te de yayınlanmaya başladı. Ee, YouTube'da da videoları olması lazım. National Geography'in zannediyorum çektiği bir şeydi. Ee, dokumenterdi. Şunu biliyoruz biz. Ee, Arabis, Arap Yarımadası'ndaki e, Develerin Yürüyüşü sayesinde Amazon ormanlarının Gübrelenmesi sağlanıyor bu evrende Yani bu dünyamızda Evrende demeyeyim yanlış oldu ee, Düşünebiliyor musun Canan? Dünya böyle bir yer Yani çöldeki develerin Yürüyüşünden çıkan O toz bulutu O bulut Gidiyor Amazon ormanının üzerine yağıyor ve Amazon ormanlarına gübre oluyorken biz nasıl diyelim ki biz başka bir hayatta yaşıyoruz biz karşılıklı bağlar içindeyiz ama benim için üzücü olan benim bunu tekrar hatırlamak için şiddetsiz iletişimle biraz daha hemhal olmam gerekti ee, yoksa biz kendimizi işte bağımlı ya da bağımsız zannediyoruz. Evet işte buradan hak eden bir alet çantası diyoruz. Elimizde böyle bir alet çantası olunca işte seçimlerimizde de seçim yapmakta işte destekli hatırlıyoruz ve onunla ilgili e, kullanıyoruz. Yani ben nasıl seçim yapabilirim burada mı kalayım yoksa öbür kutuda mı kalayım <gülüyor> gibi şeyler. Belki bu geçen programı bu programı dinleyenlerde de şu şey şu da hatırlatmak isterim. Ee, bizim e, olumsuz bir mesaj aldığımızda e, ne yapıyoruz gibi yani onun bir dört e, şeysi var biliyorsun yani ilk önce olumsuz bir mesaj aldığımda birisi sana e, çok ben, bencesin çok tembelsin dediğimizde ilk yaptığımız şey kendimizi suç ay bir dakika ya ne oldu ne yaptım ben acaba evet duygusal <gülüyor> kölelik yapıyorsun işte <gülüyor> evet, son, <gülüyor> evet, kendi suçluyorsun çünkü <gülüyor> duygularının sorumlusu olduğunu düşünüyorsun Aynen. ikinci de sor yani ilk önce bir üstümüze alıp kendimizi bir suçluyoruz eyvah ne yaptım ben karşı tarafın şeyini yargısını kabul etme hali var dediğin gibi o duygusal kölelik neredeyse utanca depresyona girebiliyoruz sonra ikinci, biraz duruyoruz karşı taraf ya ne terbiyesiz sensin terbiyesiz asıl ben bu isyan ediyorum. diyorum. Sonra işte bu seçim yapmak, sonra bir şiddetli iletişimin o şeyisi gelip ya bir dakika dur benim neye ihtiyacım var deyip ilk önce bir kendimize bakıyoruz. Sonra oradan duygumuzu ve özlediğimiz şeyi fark edip evet benim esasında işte hakikiliğe ihtiyacım var, düretim. Niyetimle görülmeye ihtiyacım var deyip karşı tarafın yani bu olumsuz sana yargıyı söyleyen arkadaşın neye duygu ne duygusu ve ne ihtiyacı olduğunu buluyoruz. Yani böyle bir o da kendi içinde bir yolculuk. Bu şey hoşuma gidiyor bir müddet sonra. Yani sana yargıyla gelen insanların esasında bilmedikleri için başka bir laf böyle söylediklerini anlamaya başladığın zaman yani o mesajın arkasında onun karşılanmayan bir ...ihtiyacı var ama onu söyleyemiyor... ...sana yargıyla, etiketle geliyor... ...onu öğrenmeye başlayıp... orada tekrar bir bağlantıya girme hali var... ...şedir şimdi ...bu bir armağan gibi geliyor bir müddet evet. sonra... ...ve bu bağlantıyı kurduğumuzda da... ...bağımlı ya da bağımsız olmak yerine... ...kendi ihtiyaçlarımızın farkında olup... ...kendi ihtiyaçlarımız için... ...ayağa kalkıp adım atmaya... Evet. ...ve aynı zamanda... ...başkalarının ihtiyaçlarını da gözetebilmeye... ...başlıyor insan... ...orası da karşılıklı bağlar dediğimiz yer... Evet gerçekten her tarafı gözetme fikri. insanlar için bir uyanış. Ee, ve programın sonuna geldik. Bu hafta ben mail adresimi veriyorum. cananetirtem.net. Empatinin Gücü Instagram adresim. Deniz'in Deniz, in Deniz Instagram adresi. Ee, ve topluluğun şiddetsiz iletişim Instagram ve Facebook'u var. Evet iletişim Türkiye sayfaları var. Ne diyelim? Karşılıklı <gülüyor> Karşılıklı bağlarla ilgili örnekler gelirse aklınıza bize yazın diyelim. Aynen öyle İyi hafta sonları İyi hafta sonları